Hatime denilen cehennem deresinin ateşine beş şey kafir gelirmiş, Onu sündürmüş. Cehennemin çok şiddetli bir deresi. Orada çok büyük azap varmış. ve Ma'dara Kemel Hutame. Kur'an ilimde alıntı yapıyor. O huteme deresinin ateşinin sıcaklığına beş şey kafirdir. Nedir bunlar? El-Mustafa Cenab-ı Peygamber Hazreti Muhammed'i sevmek, vel-Murtaza İmam Ali'yi sevmek ve münafıma Hasan ve Hüseyin'i sevmek vel Fatime Fatim sevmek. Bunlara kafiymiş. Cehennem ateşini söndürüyormuş yani. Kısa bir mana verdik bunlara yani. Denizden bir katreş, şemsen bir zerre. Bu iki nutuptan koca bir kitap yazılabilir yani.